Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV komter adresinden göndermiş olduğunu sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulübesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok şükür, teşekkür ederim. İnşallah evet. daha da iyi oluruz hep beraber. İnşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. İlk sorumuz hocam. Çokça kaza namazları olan birisiyim. Nasipse bunları kaza edeceğim. Ancak ilmihal bilgim yok. Günümün belli saatlerini kaza namazlarıma ayırmıştım. Bir arkadaşım ilmihal bilgisinin farz olduğunu, ilmihal bilgisi olmadan kılınan namazların caiz olmayacağını söyledi. Bu doğru mudur? Önceliği ilmihal okumaya mı vermeliyim? Yani namaz mı önceliklidir, ilmihal bilgisi mi? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du Tabi ifade olarak baktığımızda ilmahal bilgisi farzdır namaz da farzdır ama ilmahal bilgisinden kastedilen nedir bunu iyi anlamamız gerekir ilmahal Kişinin mükellef olduğu o ibadeti yerine getirebilmesi için onun e, gerekli olan şartlarını, rükünlerini, farzlarını bilmesi anlamında bir farziyeti vardır. Örneğin bir insan namaz kılıyorsa bir namaz sahih denilecek bir şekilde nasıl kılınmalıdır? Bunun ahkamını bilmesi farz. Bir insan oruçla mükellefse bir orucun sahih olabilmesi için nelere riayet etmesi gerekiyor bunları bilmesi farz. <Gülüyor> keza bir insan hac vazifesini ifa ediyorsa keza bir hacın sahih olabilmesi için nelere riayet etmesinin gerekli olduğunu bilmesi farzdır bu bağlamda evet ilmihal bilgisi farzdır ancak ilmihalden kastedilen gelen anlamıyla bir fıkhi bilgi olarak bakılacak olursa yani namazın en ince ayrıntılarına varıncaya kadar, orucun en ince ayrıntılarına varıncaya kadar bunun farziyeti ise aynı değil kifaye yoluyladır. Hmm. Yani ümmetten bunlara dair malumat sahibi olan birileri varsa ümmetin diğer fertlerinden bu farziyet düşer. Çünkü böyle bir durumda müptela olan, böyle bir durumda karşılaşan bir kimsenin sual edecek bir mercisinin olması gerekecektir. Hmm. Şimdi kardeşimizin ifadesinden anladığımız e, kaza namazları var e, ve kendince de zamanının belli bir kısmını buna hassediyor. Ama bu zaman zarfında namazı mı takdim edeyim yoksa ilmi halimi takdim edeyim diyorsa e, zaten bir namazın sahi olabilecek kadar bir bilgisi varsa. Yani örneğin işte kıraat nedir, e, ne kadar bir miktar okuması gerekiyor, okuduğu Kur'an ile namazı sahih olur mu? E, bu kadar bir bilgisi varsa bu insan o konuda namazı ifa etmekle mükellef olacaktır. Bunu yerine getirmesi gerekir. Bunun haricindeki zamanlarında tabii ki bilgisini arttırması, tabii ki bu konuda daha fazla bir malumat sahibi olması için araştırması, okuması güzel bir şeydir. Ama bunları birbirleriyle mukayese etmememizde fayda vardır. Yani ya okuyacağım ya da borcumu ödeyeceğim diyecek olursak burada eğer o borcunu ödeyebilecek kadar bir bilgiye sahipse zaten borcunu ödemesi mukaddem olacaktır. Evet. Onu ifa etmesi mukaddem olacaktır. Bir de kitaplarımızda der ki bir insanın çokça kazası olsa ki Feteva Endiye'de olsa gerek bu söylediğim Hanefi kitaplarından çokça kazası olsa bu insan ömrünün sonuna kadar bu kazalarını bir şekilde bitirirse inşallah bunlardan dolayı mesuliyeti olmayacak. Tabi onu geciktirmesi, tehir etmesi, kazaya bırakmasında etken meşru bir mazereti var mıydı yok muydu onlar bir bahsidigerdir. Ancak bunları kaza edebilecek kadar imkanı olduğu halde kaza etmeden ahirete gidecek olursa böylesi bir insan elbette mesul olacaktır. Bunun için kişi bütün vakitlerini kaza ile geçirmeli, bütün vakitlerini bir an önce borçlarını ödeme ile geçirmesi gerekir. Ama bunun haricinde bir insan yani tövbe edip istiğfar edip ben bundan sonraki bütün kazalarımı kılacağım deyip de kendine bir takvim edinse ve asgari olarak bir günlük, her gün için bir günlük namazlarını kaza edecek olursa bu kimse için böyle bir şey yapması, en azından niyetinin de tamamını kılmak olacağı için affolacağı, inşallah bundan dolayı mesul olmayacağı şekilde ifadeler var. Eğer kılamadan ahirete intikal ederse, bu azminden dolayı, bu niyetinden dolayı. Dolayısıyla yani kişi Elbette çok kazaları varsa belli bir takvim edinsin. En azından asgari olarak günlük bir günlük kazadan da aşağı düşmemek kaydıyla zamanını belli bir şekilde sınırlasın. Bu bağlamda meşguliyet yani fuzuli olarak geçireceği meşguliyetini, zamanını bunlarla geçirerek borcunu ifa etmeye gayret etsin. Evet. Şafii mezhebi bu konuda daha farklı, biraz daha dar çerçevede. Çünkü bir insanın eğer kazası varsa asli ihtiyacının haricindeki bütün vakitlerini bu kaza ile geçirmek mükellefiyeti vardır. Ama Hanefi mezhebi bu konuda biraz daha müsamalıdır Yeter ki kişi kalbi olarak kast etsin, niyet etsin. Ben bunların hepsini ifade edeceğim, hepsini bir şekilde borcumu ödeyeceğim, zimmetimi bu konuda temizleyeceğim kastı olsun ve dediğimiz gibi bir günde de en azından asgari olarak bir günlük kaza namazlarını ifa etsin e, diyoruz. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda da e, MS hastalığının tedavisi çok yüksek meblaları buluyor. Birçok aile buna maddi güç bulamıyor. Genelde bu hastalıkların tedavilerinde yardım kampanyaları düzenleniyor. Bizim de bu hastalığa maruz kalan bir çocuğumuz var. Bu hastalığın tedavisi için hastalar yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Tedavinin ücreti 2.4 milyon Amerikan dolar ama bunu Türkiye Sağlık Bakanlığı talep ettiğinde ilacın fiyatı 600-700 bin dolara iniyor. Böyle bir imkana sahip olmadığımızdan bizim için kampanya düzenlendi. Çok şükür kampanya destek veren hayırseverler oldu. Çocuğumuz için bir miktar para birikti ancak yeterli değil kampanya devam ediyor. Sorun şu Bu miktar nisap miktarı elimizdeyken bize zekat vermek isteyenler oluyor. Alabilir miyiz? Neticede aldığımız cebimize kalmayacak. Bu konuda ne yapmamızı tavsiye edersiniz demiş. Tabii öncelikle Allahu Azimüşşan bu ve bu emsal hastalıklara maruz kalan kardeşlerimize acil olarak şifalar ihsan edesin. Tamam. Ki bildiğim kadarıyla daha fazlasıyla bu hastalık çocuklarda gözüküyor. Evet. Ve ebeveynler bu konuda ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Ve inşallah Rabbim onları da bu konuda rahatlasın. tabii ki bir imtihandır. Bunu da bilmekte fayda var ve imtihanı en güzel bir şekilde kazananlardan eylesin inşallah. inşallah. Çok şükür ki halkımız bu noktada yardımsever bir kampanyalardan bahsediliyor. İnsanlar tanımadığı kişilere yardımlar ediyor. Bildiğim kadarıyla bununla alakalı da platformlar oluşturuluyor. Ancak soruya baktığımız zaman hakikaten soru manidar. Çünkü e, bu kardeşimiz muhtaç. Çocuğunun e, bu ihtiyacını görebilmesi için, bu tedaviyi uygulayabilmesi için maddiyete ihtiyacı var. Elinde bir birikimi oluşmuş, yardımlarla bir birikim oluşmuş veya kendi birikimiyle bir birikim oluşmuş ama yeterli değil. E, i̇nsanlardan yine yardım talep ediyor ama bu yardım verenlerin içinde zekat verecek olanlar da var. Oysa bir insanın elinde nisap miktarı bir parası varsa, bu kimse zekatla mükellef olmasa da, çünkü üzerinden bir yıl geçmemişse zekat vermekle mükellef değil. Ama zekat almaya bu engeldir. E peki yardım edecek olan kimselerin de niyeti belki zekat olabilir. Böylesi bir durumda nasıl bir yol izlenmelidir? Aslında evet. soruyu bu şekilde özetleyebiliriz. Burada iki şekilde yol izleme imkanımız var. Birincisi borçlandırma. Ya, tabii ben e, bunun şu andaki uygulanış şeklini bilmiyorum. Yani öncelikle çocuğu tedavi ettirirsiniz, e, bir şekilde borçlanırsınız. Artık borçlandıktan sonra zaten e, ordu, ordu, zekat olurdu. alacak olan kimselerin sınıflardan bir tanesi de borçlu olan kimselerdir. Bu borcunuzu ifade edinceye kadar zekat almanız zamanî bir durum olmaz. Ama belki de buna bir imkan olmayabilir çünkü karşı taraflar yani bu işle iştigal edenler e, nakit olarak alacaklarını tahsil etmedikçe bu tedavi uygulamayabilirler veya ilaç göndermeyebilirler. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman e, bir dayanışma içinde e, bu topladıklarımızı çocuğa verirsek yani hmm. çocuğun bu malı olursa e, dolayısıyla çocuk zaten zekat vermekle mükellef olmayacak. Velebuki üzerinden yıl geçse bile. Evet. Size gelecek olan yardımları ise siz şahsınız eğer zekat alabilecek bir durumdaysa şahsınız adını alırsınız. Ki bu takdirde zekat verenlerin zekatı da olmuş oluyor ama neticede çocuğunuzla muhtaç olduğu için geleni çocuğunuza aktarıyorsunuz. Geleninizi çocuğunuza aktarmış olursunuz. Böylece elinizdeki meblağ her ne kadar nisaba ulaşmış olsa da zekat almanıza engel olmayacak çünkü o miktar çocuğunuzun malı olacak. Çünkü bir baba kendi şahsi malını çocuğuna devredebilir, çocuğuna verebilir. Çocuğun namına kendisi bunu kabul edebilir. Dolayısıyla kendi mal varlığına sahip değildir. Evet. Zekat alabilecek bir durumdadır. Böylece gelecek olan hesabı da çocuğunu aktarmak suretiyle her daim zekat alabilmek muhafaza etmiş olacağından dolayı elindeki rakamı tamamlayana kadar bu şekilde kampanyalardan da istifade etme imkanı olabilir. Ne dediğimiz gibi Rabbim tez zamanda yardım eylesin inşallah. Evet. Güzel haberler alabilmeyi bu Kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine tez zamanda ihsan eylesin. Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuzda da, e, hocam 22 yaşında bir hanım kardeşinizim demiş. Elhamdülillah namazımı kılıyor, dinimi öğrenmek ve kendimi geliştirmek için çaba gösteriyorum. İki senedir obsesif kompulsif bozukluk hastasıyım. Halk arasında takıntı hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığın ibadetinde şüphe uyandıran kısmının e, elhamdülillah açtırmıyor. Fakat bu hastalığın bir başka sonucu zihin içerisinde kişi için önemli olan değerlere küfür etme. Allah'a her gün vakit namazdan sonra tövbe ediyorum. Bu küfür dini değerlerime ve tövbe haşa Allah'a kadar varıyor. Çok çabalıyorum, çok uğraşıyorum. Kafamı duvarlara vuruyorum susması için o sesin. Öyle ki namaz anında bile birden küfür ediyor kafamdaki ses. Cuma suresini okuyorum her gün. Vesvese iyi geldiği için ama bu durum beni perişan ediyor. Allah'ın izniyle bana bir çıkar yol e, söyler misiniz demişlerdi. İmamı Gazali Rahimullah'ın Esnaf-ül diye bir kitabı vardır. Aslında bir kitabın bir bölümüdür bu. Hı -hı. E, konu olarak e, aldananlar sınıfı. Yani şeytan aleyhillâne Kime, nasıl yaklaşır? Hmm. Bununla alakalı şeytanın hilelerinden bahseder. Rahmetli Bayram hocam bize bu kitabı okutmuştu. Rabbim şefaatine nail eylesin ve hmm. ee, cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Hmm. Ee, o kitapta ifade edildiği üzere diyor ki şeytanın herkese uygulayacağı silah aynı değildir. Yani bir ilim adamına yaklaşmasıyla bir cahile yaklaşması, bir sofiye yaklaşmasıyla yani bir abide yaklaşmasıyla sıradan avam insana yaklaşması aynı değildir. Bu aslında makul olan bir şey. Yani örneğin bir tanka piyade tüfeğiyle zarar verme imkanınız olmaz. Bir piyadeye de tankla atış yapmanın bir manası olmaz. Dolayısıyla şeytan da herkese göre bir silahı vardır. Hmm. Namaz noktasında taviz alamayacağı bir insana namazı terk etmesi noktasında terkini vermez. Çünkü bilir ki muvaffak olamaz. E ne yapacak? En azından cemaate gitmeme noktasında terkin verir. Hmm. Veya tadil erken noktasında terkinde verir veyahut da işte vakitleri son vakte bırakması böylece belki kazaya kalma ihtimali vardır bunun üzerine çalışır. İşte tesettürüne riayet eden bir bayana açılması noktasında terkin vermez. Bilir ki bunda muvaffak olamaz. Ama ne yapar? Bu sefer tesettüründe oynamaya çalışır. Ama yani tesettürün şöyle olsun, böyle olsun, biraz daha bunu işte tesettürsüzlüğe intikal ettirebilir miyim şeklinde terkinlerde bulunur. Keza sofiye, keza ehli ilme de bu manada kendine göre bir silahı vardır. O şekilde yaklaşacaktır. Şimdi maalesef bu bahsettiğimiz takıntı yani vesvese kişilerin nazik bir tarafı vardır ve şeytan o tarafı tespit ettiğinde kişiye o yönden saldırır. Ve o derece bir saldırma söz konusu olur ki o kimse belki bunu dini hamiyesinden dolayı, dini hassasiyetinden dolayı çok irdeler ki aslında vesvesenin arka planında bu vardır. Yani niye bir insan bakın kardeşimiz bunu bir sıkıntı etmiş kendisine evet. ve sual soruyor. Niye? Dini hamiyesi var, dini duyguları var. Bu konudan rahatsız. İşte şeytan da bunu bildiği için bu yönde buna yüklenecek, yüklenecek ve belli bir zaman sonra eğer karşı taraf iradesine sahip çıkamayıp de vesveselere tamamıyla kapılacak olursa artık belli bir zaman sonra tamamıyla kopartacak ve şeytanın istediği maalesef olacaktır. Bu yüzden vesvese noktasında kahdi Şeriflerde de vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size şeytan vesvese verdiği zaman ibadetinizi devam edin. Şeytan sen işine bak deyip de yoluna devam et buyurmuştur. Hatta bununla alakalı fıkhi ölçülerde işte acaba abdestin bozuldu mu bozulmadı mı gaz kaçıntısı oldu mu olmadı mı işte denilmiştir ki ses ve koku olmadıkça velev ki kaçma söz konusu olsa bile kaçmadığıyla hüküm verilir. Bunlar hep evet. vesvesenin üzerine gitmeye gitmiş. yönelik olan meselelerdir. Belki daha önceden paylaşmıştım e, bu kabilden olan bazı kişilerle görüşüyoruz. Evet. E, ciddi anlamda sıkıntılara maruz kalıyor. Sorularımızı da çok var. Yani gelen sorularda hani artık ayıklamaya başladık çünkü hep bakıyorum vesveseyle alakalı sorular. Evet. Daha önce de cevapladığımız sorular. Bu Avrupa'dan biri gelmişti, bilmiyorum evet, aktarmış mıydın? Yani evet. ne ciddi bir durum hakikaten yani kısır bir döngüye giriyor. Hı hı. E, artık kendisinden vazgeçiyor, bütün maddiyatından vazgeçiyor. Oysa ortada bir Hiç şey yok. Bir şey yok. Evet. Keza e, bir bayan e, bu konuda çok ciddi anlamda maruz. E, Diyor ki işte efendim çocuğumu yıkarken şöyle olsa ne olur, işte çocuğum babasının yanındayken şöyle olsa ne olur, başlıyor ne olur, ne olur, ne olur hep nikahın bozulmasına yönelik. Dediğimde Allah aşkına yani sizin başka bir işiniz yok mu? Niye bunları tahayyül ediyorsun? Niye bunları hep düşünüyorsun dediğimizde diyor hocam diyor ne olduysa bir makale okudum, bir kitap okudum, bir bölüm okudum. Orada bir hürmeti musahara meselelerinden bahsediliyordu. Ondan sonra hayatım altüst oldu. Devamlı bu konuda şeytan bana telk'im veriyor. Bunun gibi daha nicelerini bulabiliriz, daha nicelerini e, duyma imkanımız vardır. Bu konuda e, özellikle vesveseye muhatap olan kimselerle karşılaşan e, kardeşlerimize konuşmak istiyorum. Böyle bir kimseye fıkhi inceliklerden bahsetmek doğru bir şey değildir. Yani fıkhi olarak işte ilim yapabilme adına veyahut da ayrıntılara temas etmek bu kişilerin vesvesesinin daha fazla artmasına sebebiyet verecektir. Bunlara vereceğimiz cevap düz olmalı. Düz olarak yani herhangi bir mahsulün lazım gelmeyeceğine yönelik ki ancak bunun üzerine gide gide bu sıkıntılardan kurtaracaklardır. Şimdi kardeşimiz diyor ki kalbime bir takım e, manalar geliyor e, ve bu söylemleri eğer dillendirecek olursam bunlar küfür olacak. E, yani ben küfre doğru gidiyor muyum? Oysa kalpte geçenlerden insan mesul değildir. Yeter ki kendi öz iradesiyle onu dillendirmesin, öz iradesiyle ona sahip çıkmasın ki burada da aslında o kalbe gelen vesvesedir. Şeytanın oraya koymuş olduğu vesveselerdir ki şeytan zaten kafirdir. Zaten bu gibi ifadeleri ortaya at, atmak, kendisine yardımcı toplama gayreti içindedir. Dolayısıyla kalbimize ne gelirse gelsin bu kardeşimiz için söylüyorum. Bugüne yoluna devam etsin. Onlar hiçbir zaman takıntı haline gelmesin. İbadetinde, namazında vesairende nerede olursa olsun gelse de hiç önemsemeyerek namazına devam etsin, orucuna devam etsin, ibadetlerine devam etsin ki görülecektir ki belli bir zaman sonra artık o vesveseden şeytan bir prim alamayacağını anladığında oradan bir nema temin edemediğini anladığında o konuyu bırakacaktır. Evet. Ha, bırakacaktır derken o kişiyi rahat bırakacak anlamı taşımaz dünya hayatıdır. İlla ki ona tekrardan musallat olacak ama başka bir cenahtan musallat olacak. Başka bir yerden ona saldırıya geçecektir. Evet. Ama en azından bu konumuzda yani bu gediğimizi tamir edersek bu noktada e, irademizi tam anlamıyla ortaya koyarsak vesvese noktasını inşallah yeneriz. Aksi takdirde bu büyür büyür büyür öyle bir hale gelir ki Allah mahfaza duyuyoruz. E, hayatından vazgeçenler oluyor veya tamamıyla kopup da dinden, imandan çık diğer insanlar gibi bir hal yaşayan durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden bu ve bu emsal kardeşlerimize tavsiyemiz vesvese gelen hangi konu olursa olsun o yokmuş gibi aldırış etsinler, ona hiç önemsemesinler, normal yollarına devam etsinler. Yani örneğin abdest alıyor diyor ki bir saat abdest alıyorum diyor. Bir saat değil. Normalde bir abdesti bir insan ne kadar da alır işte üç dakikada mı bir dakikada mı? Sen bir dakika sonra çıkacaksın velev ki yıkamış olmasan bile hakikatte senin abdestin oldu. Bo abdesine gidiyorsun, saatlerce duruyorsun içeride. Yok, beş dakika sonra çıkacaksın velev ki yıkanmış olmasa bile acaba burun kuru kaldı mı, kalmadı mı, kalmadı deyip namazına devam edeceksin, orucuna devam edeceksin, ibadetlerine devam edeceksin. İşte namaz kılıyorsun, acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, şunu mu kıldım, bunu mu kıldım, asgari olarak şu kadar kıldım deyip namazına devam edeceksin, bunlar aldırış etmeyeceksin. Bu şekilde yapa yapa zaten vesvesenin önüne geçilir. Aksi takdirde o vesvese büyür, büyür, büyür ve öne alınmayacak kişilere belli e, anlamda sıkıntılar doğurabilir, e, öne alınmayacak durumlara düşebilir. Rabbim hakikaten muhafaza buyursun bu tamam. gibi kardeşlerimizi e, tez zamanda da bunlar hakkında Rabbimizden şifa talebinde de bulunalım inşallah ve ama bunlara da düşen bunun hastalık olduğunu o ki kabul ediyoruz. Hmm. Bak kardeşimiz açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Yani ben bu noktada rahatsızım diyor. Benim bu Kendini noktada bir zaten, takıntım var diyor. Bu aslında güzel bir şey. Tedavinin yarısı yapıldı demektir. Evet. Ee, bundan sonraki yapılması gereken hastalığın üzerine gitmesidir. O hastalığı önemsememesidir ki bunun tedavisi de ilacı da zaten bu olacaktır. Böyle olursa inşallah e, bu halden kurtarılacaktır inşallah. i̇nşallah. Özellikle son zamanlarda e, tabii ki e, haber bültenleri, haber siteleri, insanlar teknoloji ile birlikte daha çok programlara, daha çok haberlere ulaşmaya başladılar. Elinizin altı telefonla artık her habere ulaşabiliyorsunuz. E, bir psikolog abimizin önerisiydi. Yani gün içerisinde çok fazla haber okumayın. Siz ihtiyacınız olan neyse onları öğrenin, diğer konulara, diğer haber başlıklarına çok fazla bakmayın. Televizyon programlarında psikolog mesela programları oluyor. Eğer sizi ilgilendiren bir durum yoksa çok fazla girmeyin. Yani mesela bir e, aile vardır, onun konusuyla alakalı bir psikolog işte ona e, cevap veriyordur. Bununla ilgilenmeyin veya bunlarla ilgili yapılmış filmler, diziler bunlara çok fazla takılmayın. Sizin psikolojiniz bozulur. Diye öyle bir akranlı bulunmuştu. Gerçekten insanlar bunları izleyip veya bunları okuduktan sonra o şeyleri kendi hayatlarında yaşayacaklarını düşünerek hareket ediyorlar. Bu evet. sefer bu dediğimiz vesileseler ortaya yani çıkıyor. Yani sağlam bir iradeye sahip olmayan bir insanın evet. bu gibi şeylerden etkilenmemesi mümkün değildir. İlla etkilenir. Değil bahsettiğiniz medya organlarından ikili ilişkilerde bile bir karşı taraftaki bir insanla bir muhatap olursun, bir konuşmaya girersin. Onun haleti, ruhiyesi seni etkiler. Evet. Onda nahoş olan o durum sana tesir eder ve bu tesir sende vesveseye kadar gidebilir. O yüzden dediğiniz gibi yani lazım olmayacak, fuzulü olarak algılanacak olan şeylerle iştigal etmemek. Hatta bu noktada irade zafiyeti eğer hissediyorsak kendimize detaya inmemek. Böyle ki dini bilgiler olsa bile. Bakın bu çok önemli. Evet. Yani siz zaten bu konuda sati olarak bir ilmahal bilginiz yeterli iken daha detaylı bir bilgilere girmeniz sizin hayatınızda vesveseye sebep verecekse ki maalesef bu gibi kardeşlerimizin birçoğunun arka planında hep bu var. Biraz önce bahsettiğim bayan diyor ki bana ne olduysa diyor, o makaleyi Makaleden okuduktan sonra. sonra oldu diyor. Benim evlilik hayatım çok güzeldi diyor. Kocamla huzur içindeydim, çoluk çocuğumla huzur içindeydim. Ama diyor o makaleyi okuduktan sonra benim her şeyim alt üst oldu. Her daim nikahım bozuldu mu, bozuldu mu şeklinde düşünür bir hale geldim ve etrafımdaki insanlara sıkıntı vermeye başladım. Ki bunu görüyoruz. Çünkü en ufacık bir şey de şöyle olsa ne olur, hatta insan düşünüyor ya senin başka işin yok, hep sen bunları mı düşünüyorsun? Evet. Yani bu düşüncelerin aslında gayri ahlaki bir düşünce ve bir insan böyle bir şey asla düşünmez, düşünmemelidir zaten. Ama şeytan onu artık o konuda kapısını açmış, orada yüklendikçe yükleniyor ve neticede böyle bir koca tabii ki böyle bir kadınla durmayacak veyahut da anası babası böyle bir kimseye belki de yüz çevirecek, daha büyük hastalık büyüyecek, büyüyecek ve son onu alınmayacak bazı neticeler söz konusu olacak. Evet. Abim muhafaza buyursun inşallah. Maalesef ülkemize de bizim milletimiz bu tip şeyleri dinlemeyi çok seviyor hocam veya bu tip şeyleri izlemeyi, okumayı da çok seviyor. Bunu da karşı taraf bildiği için evet. bu diyor talep görüyor diyor madem diyor insanlar bunu seviyor ona göre ee, onlar tamam. hareket ediyorlar. Rabbim muhafaza buyursun diyelim. Ee, bir diğer sorumuz da, İslam fıkıhı üzerine yazılmış, aslı Arapça olan tercüme bir kitapta okumuştum diyor. Altın ya da gümüşten yapılan heykel, haç gibi şeyleri kiliseden çalmak hırsızlık değilmiş. Hırsa verilen ceza bu kişiye verilmezmiş. Bunu nasıl anlamalıyız diyor. Neticede bu kişi değerinden dolayı bunu çalmıştır. Yani para çalmasıyla bunu çalması arasında ne fark vardır? Evet. Şimdi e, bu mesele aslında fıkıh ile fetva arasındaki farkın olduğu bir meseledir. Hmm. Fetva tabiri caizse son üründür. Yani bir imalat aşamasında bir ürün üretilir. İmalat aşamasında belli serüvenlerden geçer ama son olarak kişinin e, sofrasına geleceği bir hal alır. İşte son olarak sofraya gelen ürün fetvadır. Direkmen amele yansır. Hmm. Ancak fıkıh ise bu değildir. Fıkıh bunun öncesindeki bir fakihin belli kurallar çerçevesinde o meseleyi yoğurması, fıkı zemini oturtturmasıdır. Dolayısıyla fıkıh ilminden yoksun olan, işi fetva ile olan, yani direktmen fetvai endeksi, ameliye sahasında meselenin net cevabını öğrenmek bir isteyen kimsenin onun fıkhına ulaşması, fıkını irdelemesi bu bağlamda yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Çünkü fıkıh odaklıdır. Fetva ise odaklı değildir, geneldir. Ne demek bu odaklı? Ee, örneğin mesele fıkıhta neye dairse Musannifler onunla alakalı fıkhi meseleleri anlatır. Onun cavanibinden bahsetmez. En basit bir örneği işte boy abdestinde bir erkek işte affedersiniz şöyle şöyle işlemde bulunacak olsa bu abdestini bozar mı bozmaz mı gusül gerekir mi gerekmez mi bunlardan bahseder. O ise yapılan bu ameliyenin caiz olup olmamasından bahsetmez. Hmm. Niye? Çünkü konu o değildir. Konu bunun abdesti bozup bozmayacağı, husus gerektirip gerektirmeyeceği evet. meselesidir. Ama siz onu orada okurken demek ki bu olabilen bir meseleymiş gibi algılayacak olursanız oradan fetva çıkartmış olursunuz ki bu büyük bir yanlıştır. Yani fıkı odaklı okumamız gerekir. Konu ne ile alakalıysa o konuya dair konuşmuştur ama fetva öyle değil. Hatırlarsanız burada bir soruyla muhatap olmuştuk yıllar önce. İşte, ee, Afedersiniz bir kız arkadaşımla diyor Ramazan Şerif ayında diyor sahilde yürürken biraz içimizde ürperti oldu Hı. el ele tutmuştuk işte evet. bizim e, kefaret gerekir mi? Şimdi suale baktığınız zaman mesele sadece kefarete yönelik bir soru soruyor. Eğer siz buna, yok kardeşim kefaret gerekmez diyecek olursanız dolaylı olarak belli bir şeylere ne yapmış olacaksınız? İzin vermiş, İzin vermiş gibi. Bu fetvadır. Fetvada odaklı konuşamazsın. Hmm. Ne yapmak gerekir? Bir kere sorusuna Kur'an'ın uslubunca cevap verme, yani ona lazım olan cevabı ona verme, onun sorduğu soruya değil. Nedir ona lazım olan? Bir erkeğin kız arkadaşı olamaz. Olursa ya hanımıdır veya mahremidir. Bir kızın erkek arkadaşı olamaz. Olursa ya eşidir veyahut mahremidir. Bu noktada yani bunun ne kadar galiz bir durum olduğunu ona ifade etmek, belki de sorusuna bile cevap vermeye gerek yoktur. Çünkü mesele o tarafa gitmemelidir. Hı -hı. Ama fıkıh öyle değil. Fıkıh direkmen sonuca odaklı. Yani konu ne? Boy abdesti. Konu ne? İşte kefare. kefare. Konu ne? Alışveriş. Ne ise onunla alakalandırır. Şimdi bu kardeşimizin okumuş olduğu ibare değil bu şekilde algılaması da aslında bununla alakalı diyor ki tercüme bir kitap yani muhtemelen fıkhı alanda yazılmış bir eser ee, ve birileri tarafından tercüme edilmiş yani avam seviyesine indirilmiş ee, ve bu kişi de o kitabı okuyarak oradan yani fıkhi bir bilgiyi fetvaya endekslemeye çalışıyor. Konu nedir? Konu şu. Hırsızlıkta İslam fıkhına göre hırsızlık yapan bir kimseye bir cezai müeyyide uygulanır. Hat bahsi olarak geçer bu konuda. İşte e, elinin bileğinden kesilme meselesi. Ama bu cezanın terettüp edebilmesi için belli şartlar vardır. Yani bu mutlak halde biri hırsızlık yaptı, ekmek çaldı, işte şunu çaldı hemen elli kes böyle bir şey yoktur. Ee, İslam e, fıkıhı bu noktada belli şartları ortaya koymuştur. Hı. Örneğin çalınacak olan şeyin korunaklı bir yerden çalınmış olması ve sair vesaire gibi. Hatta çalındığı şeyin tevilinin olmaması, mülk tevilinin olmaması veya ben karşı tarafın kötülükten nehyediyorum şeklindeki bir tevilin olmaması. Tabi şunu da ifade edelim, yapmış olduğu bu ameliyenin hırsızlık olsa bile her ne kadar ona el kesme cezası uygulanmasa da ona hiçbir ceza verilmez anlamı değil. Yani tazir dediğimiz bir olay vardır ki mahkemenin inisiyatifine bırakılmış yani maslahat icabı ne gerekiyorsa onu o ameliyeden vazgeçirme noktasında bu uygulanabilir. Ama had dediğimiz Allah hakkı olarak uygulanacak olan o cezanın terettübünde belli şartlar vardır. Şimdi konuya bahse konu olan diyor ki işte bir kiliseden altın ya da gümüşten dahi olsa bir had çalan kimsenin yaptığı ameli hırsızlık değildir derken aslında kitapta hırsızlık değildir değil. Bundan dolayı kişinin elinin kesilmeyeceğinden bahseder. Hmm. Tercüme eden o şekilde tercüm etmişler. Ama bunu e, kiliseye endekslememize gerek yok. Bir Müslüman camiden camiye ait olan işte bir malı çalacak olsa halısını çalacak olsa da eli kesilmez. Mesele dini bir mesele olarak değil. Mesele hırs altında yani korunaklı olmamasından kaynaklı. Ya da Müslüman olması, kafir olması ile alakalı evet. değil. Yani oraya yani bir insan kiliseye rahat bir şekilde girebilir veya bir insan camiye rahat bir Hı. şekilde girebilir. Oysa hırsızlıkta hırsızlık hükmünün daha doğrusu cezasının tereddübe edebilmesi için oranın korunaklı olması gerekir. Yani özel bir şahsa ait ve içeri girmesine mani olunacak bir durum olması gerekir. daha bundan şey dolayı varmış. kamuya tahallük eden bir malı çalan kimseye de el kesme cezası uygulanmaz. Hmm. Ama bu şu demek değildir. Yaptığı işlem caizdir. Herhangi bir sıkıntı yoktur anlamı taşımaz. Evet. Ona öyle bir ceza verilir ki belki o cezanın yanında bu hafif bile kalabilir. O ayrı bir konu. Hani dedik ya fıkı odaklıdır. Evet. Yani musannif Rahimullah orada e, bahsettiği mesele Allahu alem hırsızlıkta el kesme cezasının tereddüb edebilmesi için gerekli şartları sıralamışken onları örneklendirmeler olarak bu misalleri getirmiş ama kardeşimiz ise fıkhi melekeye, fıkhi altyapıya sahip Oldu. olmadığı için onu bir fetva olarak algılayarak bunun hırsızlık olmayacağına, hatta şunu bile duymuştuk işte bir insan küfür diyarında yani İslami olmayan bir diyarda gayrimüslimle affedersiniz cinsel anlamda birliktelik yaşarsa bu zina değildir. Dedim nereden çıkardın bunu hocam falan kitapta yazıyor. Hani göster bakalım hangi kitapta yazıyor? İşte açtı bir kitabın tercümesini burada yazıyor. Ya burada zina değildir demiyor. Zina haddi uygulanmaz deniyor. <gülüyor> yani tamamlar birbirinden karınca. Yani o kişiye çünkü İslam otoritesinin olmadığı bir yerde İslami hükmü o kişiye tatbik etmek mümkün değildir. Zinadan dolayı bir insan eğer bekar ise işte yüz değnek, ölü, şey ise evlilik yani musan ise recm edilme meseleleri vardır ki ama bu lalet mutlak değildir. Ciddi anlamda çok galiz şartları vardır hatta bu şartların bir araya bulunması durumunda bu işlem yani bu cezai müeyyide uygulanır ki bu şartların bulunması da hakikaten çok zordur. Çok basit bir olay değildir. Ve orada bahşe konu olan bu cezai müeyyidenin uygulanmasına yönelik şartlar anlatılırken elbette küfür diyarında yapılan bu ameliyeden dolayı bir Müslümana ceza verilmez. Ama bu ahirette cezası olmaz. Yaptığı ameliyenin zina olmadığı anlamı taşımaz. Zinadır, büyük günahlardandır. Hatta bundan dolayı ahirette çok büyük bir mesuliyet altına girecektir. Ama faraza İslam devleti olsa idi ona bu manada zinadan kaynaklı bir had cezası verir miydi? Cevap vermezdi. Vermezdi ama başka ceza verir miydi? O ayrı bir konu bir bahsedil yerdir. Mesele bununla alakalı. O yüzden fıkıhla iştigal eden kardeşlerimizin buna çok önem göstermesi gerekir. Okuduğu kaynaklar hep odaklıdır, meseleye dairdir. Cevaniplerinden bahsetmez. Aksi takdirde fıkıh fıkıh olmaklıktan çıkar, fetvaya intikal eder. Evet. Ama fetvayla iştigal eden kişiler ise odaklı konuşamazlar. Bu doğru değildir. Yani karşı tarafın ben sadece sorusuna cevap veriyorum deme lüksüne sahip değildir. Karşı tarafın senin ifadelerinden ne anlayacaktır? bunu iyi keş yani kestirmek gerekir ve buna göre kendimizi ifade etmek mecburiyetindeyiz. Ama ise okuduğumuz fıkıh o odaklı olduğu için sadece o konuya dair evet. konuşulur ama bunun mesailinin diğer taraflarına sirayet etmesi onlar bir bahsi diğer olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. O yüzden buradaki kardeşimizin de yanlış anlaması doğaldır. Evet. Yani mesele hırsızlık değildir gibi algılanıyor. Ya demek ki gayrimüslimlerinin işellerini çalalım vesaire falan. Aslında mesele bu değil. Evet. Tamamıyla hırsızla alakalı, muhafaza ile alakalı. Yani hukuksal bazı şartlarla alakalıdır. Meselenin hukuki hukuksal tarafıdır, yoksa dini anlamda elbette hırsızlıktır, elbette günahdır, elbette bundan dolayı bu insan Biz cezai var. müeyyideye maruz kalacaktır. Bunlar hepsi birbirinden farklı şeyler. Bu biraz şeyler. şeye benziyor hocam. Son zamanlarda özellikle var ya. işte Kur'an meali okuyup ondan hüküm çıkartıp işte şu da var, bu da yok. İnkarlık klasına giden maalesef. durumlar gibi. Maalesef. Hatta orada en büyük yanılgı. Hani birileri kalkıp ben sizi Kur'an'a davet ediyorum. Şu mezhep, bu mezhep bırakın. Din Allah'ın dinidir. Bu dini gönderen Allah bize Kur'an'ı göndermiştir. Biz bundan anlayalım. E peki anlayalım. Nasıl anlayalım hocam? Gel diyor ben sana anlatayım. Dur. <gülüyor> o ki sen anlatacaksın. Bırak sen çık da Ebu Hanife rahimullah evet. anlatsın. i̇mam Şafii Şafi rahimullah anlatsın. Evet. O ki birilerinin anlatmasına ihtiyacımız varsa o niye sen olasın ki? Evet. Yani sen çünkü onları aradan çıkarabilme adına bizi Kur'an'a davet ediyorsun. Ama oysa yaptığın şey onları çıkartıp bana tabi olun demektir. Diyorlar, Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. E? Gel ben size anlatacağım. Yine aynı şekilde bir kendisini, kendisini görüyor. Artı Kur'an-ı Kerim'de hocam işte bak burada böyle böyle söylüyor. Yok diyor ben onu şöyle algılarım, şöyle yorumlarım. Ha o ki yorumlayabiliyorsun bunu. Demek bunun zahiri olarak manasının bu şekilde tatbik edileceğine sen inanmıyorsun. Evet. O zaman sen çekil arada. Çünkü en azından ümmetin icma ettiği, ittifak ettiği asırlardan beri e, e, yani hakkında müştehit olduğuna dair ümmet arasında en az bir ihtilaf dahi çıkmadığı şahıs bunun yorumunu bize aktarırlarken, bunun fıkhını bize aktarırlarken biz o genelin yolunu bırakıp da daha ne olduğu belli olmayan, tercümeler ile hareket eden, hadis konusunda konuşacak olsa bile muhaddislerin kavillerine aktarmaktan dahi aciz olan kişileri niye taklit edelim ki? Evet. Bunlar çok yanlış şeylerdir. İnsan biraz daha objektif olarak düşündüğü zaman konunun ne derece vahametli bir duruma düştüğünü anlamak, anlaması mümkündür aslında. Allah bize onlardan muhafaza buyursun. Amin. Yani amin, amin. amin inşallah. Kısa bir araya gideceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından yine kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. güzelden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, Dedemin ağzından zaman zaman elfazı küfür sözler çıkıyor ve itikadi konularda sakıncalı şeyler konuşuyor. Defalarca uyardım, imansız ölmenin tehlikesinden bahsettim ama hala aynı devam ediyor. Şayet bu durumda bir düzelme olmazsa cenaze namazını kılabilir miyim? Eğer kılmak caiz ise sırf insanlar bak dedesinin cenazesini kılmıyor demesinler diye cenaze namazını kılarsam dinden çıkarmayayım diye sormuştu. Şimdi bu suale bu iki yönden cevap vermek isterim müsaadenizle. Evet. Ee, birinci olarak tebliğ metodu. Hz. Hmm. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. E, bir münkerle karşılaştığınız zaman onu elinizle, imkanınız yoksa dilinizle, ona da imkanınız yoksa kalbinizle buz ederek tarafınızı belli edin. Şimdi e, diyor ki dedemin ağzından bir takım laflar çıkıyor ve bu laflar küfür lafızları defalarca kendisine uyardığım halde bunu tekrar edebiliyor. Tabi burada şuna dikkat etmekte fayda var. Acaba bizim bu uyarmamız e, karşı tarafa nasıl bir tesir bırakıyor? Yani gaye ben bu konuda doğru biliyorum sen yanlış biliyorsun diyerek karşı tarafın nefsini zedeleme nefsine karşı bir tahkiri ifade etme mi yoksa gerçekten onun doğruyu bulmasını sağlamama. Elbette niyetler halistir. Elbette niyetler karşı tarafın doğruyu bulmasına yönelik ama usul çok önemlidir. Yani karşındaki insan belli bir yaşa gelmiş, belli bir duruma gelmiş ve sen onun torunu olarak hitapta bulunuyorsan onu rencide etmeyecek, onu incitmeyecek, onun nefsine dokunmayacak tarzda tebliğde bulunmakta fayda vardır. Böyle yapılırsa belki de onun doğru yola gelmesi veya en azından yanlışını anlayıp yanlışından vazgeçmesine sebebiyet verebilir. Tabi biz kardeşimizin uslubunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece bir genelleme yapıyoruz. Bu konuda önem gösterilmesi gereken bir meseledir. Yani bir yanlışı gördüğünüz zaman o yanlışa müdahale etmemiz, dinimiz bize bunu emrediyor ama usulüne uygun bir şekilde müdahale etmemizi bize emrediyor. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in kısasını unutmayalım. Evet. Yani bir abdest noktasında bile yanındaki yaşlı bir insanın abdestindeki yanlışlıkları ona anlatabilme adına meseleyi kendileri üzerinden kurgulayarak karşı tarafın nefsine dokunmadan nefsini hoşnut edercesine onun yanlışını ona aktarabilmek. Asıl mesele de budur. Ki bununla alakalı birçok eserler de kaleme alınmıştır. Usulü davet dediğimiz davet metodu, tebliğ metodu, emr-i maruf metodu. Yani kişiye doğru nasıl aktarılabilir, doğruyu nasıl anlatılabilir? O kişiyi ürkütmeden kendine nasıl yaklaştırabilirsin? Hatta Ebu Hanife Rahimullah ile alakalı menakib eserler vardır. Ebu Zehra aktarıyor menakibinde, diyor ki Ebu Hanife Rahimullah bir gün oğlunu görüyor. Hammad hocasının ismini vermiş oğluna, hmm. bakıyor biriyle tartışıyor ilmi bir konuda, münazara ediyor. Onun üzerine Ebu Hanife Rahimullah o münazara neticesinden sonra oğluna diyor ki bir daha seni bir başkasıyla dini konuda tartışırken görmeyeceğim diyerek yasak getiriyor. Hammad diyor ki, baba sen mi diyor dini konuda münazara etmekten, tartışmaktan beni alıkoyuyorsun? Oysa sen sırf bu işi yapmak için diğer diğer konul dolaşıyorsun. İnsanlarla ilmi anlamda münazaralara giriyorsun. Nasıl olur da beni bundan engelliyorsun dediğinde, Ebu Hanife rahimullah'ın verdiği cevap, ben diyor, biriyle ilmi anlamda tartışırken, Özellikle akidevi bir konu ise başımda bir kuş varmışçasın onunla konuşuyorum, onu ürkütmeyeyim de uçmasın diye. Ama seni gördüm, nefis devreye girdi. Karşı tarafı yanlışa sevk edebilme adına elinden gelen gayreti sarf ediyorsun. Bu ise doğru olan bir hmm. tartışma değildir. Doğru olan bir anlatım tarzı değildir. Yani sinirlenince zaten bakmış, iyice batsın bu, der gibi. Bu, bu evet. o zaman maksatın e, açılmış olan bir ifade olur ki bundan elbette bir Müslümanın son derece kaçması gerekir. O yüzden tebliğ edeceğiz. Yanımızdaki olaylara duyarsız olmayacağız. Elbette onlara karşı bildiklerimizi aktaracağız ama bu aktarımlarımızı da yaparken karşı tarafı incitmeyeceğiz. Karşı tarafı kazanmaya yönelik aktarımda bulunacağız. Mücerede sadece ben vazifemi yapayım tarzında değil. Yani ben söyledim söylemiş olmak için anlatayım değil. Karşı tarafı nasıl kazanabilirim? Karşı tarafın o yanlışını ona nasıl aktarabilirim? Nasıl anlatabilirim? Onun da neticede bir nefsi var, onun da nefsine karşı eğer bir saldırıda bulunacak olursa o da savunmaya geçecek, bu sefer doğruyu dahi kabullenmeyecektir. O yüzden bu birinci metot olarak tebliğde nerelere dikkat etmemiz gerekir, nasıl karşı taraflı bir diyalog içinde bulunmamız gerekiyor, bu konulara hassasiyet göstermemiz gerekir. Gelelim meselemizin ikinci tarafı. İkinci meselesi küfür lafzıyla, tekfir yani bir insanın konuştuğu sözün küfür lafzı olması veya yaptığı ameliyenin küfür ameliyesi olması ile o insana sen kâfir oldun demek arasında fark vardır. Hmm. Birine küfür derler, birine tekfir derler. Çünkü kardeşimiz diyor ki dedemin kullanmış olduğu bu lafızlar küfür lafızları e, ve dedem bu hal üzere ölecek olursa ben bunun cenazesine gitmeyeceğim. Ama gitmezsem toplumda yadırganacağım, e, gidersem kâfirin namazına gitmiş olacağım. Nasıl ''Nasıl bir yol izlemem gerekir?'' diyor. Evet. İşte bu aslında küfür lafzı ile tekfir arasındaki farkı bilmeyecek olursak bu gibi sıkıntıya olsun. düşebiliriz. Şöyle örneklendirelim, bunun aslında, aslında biz defalarca konuşmuş idik. Bir lafzın küfür lafzı olabilmesi için en ufacık bir ihtimal dahi yeterlidir. Yani fıkıh kitaplarımızda el küfür bölümü vardır. Küfür lafızları nelerdir? Bunları uzunca anlatırlar. Ama bu lafızların küfür lafzı olması en ufacık bir ayrıntı, en ufacık bir ihtimal göz önünde tutularak kabul edilmiştir. Yani örneğin bir ameliye var veya bir söz var, bu sözün 10 ayrı ihtimali var. 10 ayrı yorumu var. Bu 10 yorumun bir tanesi küfrü gerektiriyor. Dokuzu küfrü gerektirmiyorsa e, fukaha bu lafzu küfür lafzı olarak kabul eder. Ehliğin bu ameliyeyi küfür ameliyesi olarak kabul eder. Ama bir şahsa tekfir etme noktası ise böyle değildir. Yani biri o sözü söyledi kafir oldu diyebilir miyiz veya biri o ameliyede bulundu hmm. ona sen kafir oldun diyebilir miyiz? Burada ise tam tersi o amelin o sözün on ayrı yorumu olsa on ayrı ihtimali olsa bu ihtimallerin dokuzu küfrü gerektirse ama bir tanesi küfrü gerektirmese biz ona sen kafir oldun deme yetkisine sahip değiliz. O yüzden e, buradaki ifadelerde acaba kullandığı lafızlar belki küfür lafzı olsa da evet doğru değil. Bunlardan sakındırmamız gerekir. Münasip bir lisan ile uyarmamız gerekir. Ama buna rağmen bunu söyleyip de ahirete gittiği zaman ona kafir hükmünü verebilmemiz bu lafızların on ihtimalin onu da veya yüz ihtimal varsa yüzünün de küfrü gerektirmesi gerekir. En ufacık bir ihtimal var ise yani bir tevil kapısı varsa o zaman biz bu adama Müslüman muamelesi yaparız. Müslümanlar gibi cenazesini yıkarız, kefenleriz, namazını kılarız ve defnediriz. Ha, Ahiretteki durumunu bilmeyiz ayrı bir konu. Ama en azından bizim dünyevi olarak ona icra edeceğimiz olan hükümler Müslümana uygulayacağımız hükümlerden farklı olmaması olmamalıdır. O yüzden buradaki kardeşimize tavsiyemiz, nasihatimiz o lafzın küfür lafzı olmasıyla o kişinin bu lafzı kullanmasından dolayı kafir olduğu meselelerin birbirinden ayırması, bunu incelemesi gerçekten bu ifadeyi kullanan kimseye kafirdir diyebilir miyiz? Bunu irdeleyerek meseleye bakması gerekir ki Rabbim bu konuda da cümle bilmemize bilgi, mizan e, nasip eylesin deriz tamam. canlı. Bir de üçüncü bir konu var hocam. Hani ölüm hep yaşlılara şey yapılıyor ya, yani sırayla değil bu işler. Evet. Vakti gelince kimin ne zaman öleceği de belli değil O yani. da ayrı bir konudur, doğrudur. Bir diğer sorumuz hocam, açık veya dar bir kıyafete güzel demek diyen kişiyi dinden çıkarır mı? Sırf açık olduğu için değil de modeli, tarzı, rengi itibariyle bunu söylemiştir. Ve açık veya dar değil ancak batı tarzında olan yani kafirlerin modası olan kıyafetlere de güzel demek diyeni dinden çıkarır. İşte aynı mesele aslında. Bu yani biraz önceki cevaplarımızın Tamamı bu soruya da cevap niteliğindedir. Yani insanın böyle bir kıyafete güzel ifadesini kullanması, küfür kıyafeti olması itibariyle bakacak olursak bu imani bir noktada sıkıntıdır. Ama böyle bir elbiseye güzel demesi, o elbisenin küfre has bir elbise olmayıp, yani kişi onu evinde eşine karşı giyebileceği bir elbise, modelini kendince dünyevi bir zevk olarak bir güzelleme ile nitelendiriyor, ise bu kimse niye küfre girsin ki? Hı hı. O yüzden bunu irdelerken yani bir adamın ağzından böyle bir laf çıktı hemen sen kafir oldun şeklinde ona bir etiket koymak doğru bir şey değil. Ama tabii ki bir tehlike söz konusu ise o tehlikeyi de anlatmakta fayda vardır. Münasip bir lisan ile bunun doğruluğunu ona söylemekte fayda vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Ahir zamanda iman insanda çok çabuk gelip gidecek. Hmm. Yani sabahleyin evinden çıkan bir kimse akşam imansız olarak, yani imanlı çıkıp imansız hmm. girebilecek veya imanlı evine girip de imansız çıkabilecek. En ufacık bir olay karşısında iman bu derece gidip gelebilecek. Aslında bu tam da zamanımızı ifade ediyor. Çünkü bir takım yayın organlarında, dizilerde, filmlerde vesairelerde yapılan o ameliyelere kişinin gülmesi, o ameliyeleri tavsif etmesi, doğrulaması, o ameliyelerin acaba dini şar olan bir ameliye olup olmadığı noktasındaki cehaleti, bilgisizliği bu noktada insanın imandan girip çıkmasına belki de sebebiyet verebilir. Ama tabi bunu genelleme olarak söyleriz. Yoksa birey olarak sen hemen kafir oldun diyebilmemiz için biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 12'den vurmamız gerekir, yani %100 kanaat getirmemiz gerekir. Hmm. En ufacık bir ihtimal dahi varsa bu ihtimal göz ardı edilmemelidir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, öğle namazının sünnetini kılarken son rekatla zamm-ı sure okumadım, namazı tekrar etmem gerekir mi? Şimdi e, namazlarda kıraat farzdır. Gerek hmm. farz namazı olsun, gerek nafile namazı olsun. Bu kıraatın Fatiha ve zamm-ı sure olması da vaciptir, Hanefi hmm. mezhebine göre. Ancak burada farz namaz ile nafile namaz arasında şöyle bir ayrıma gidiliyor. Farz namazlarda ilk iki rekatta kıraat vardır. Hı hı. Yani farz olarak iki rekatta. Nafile namazların ise her bir rekatında kıraat farzdır. Hı. Ancak her bir rekatında kıraat farz olsa da farz olan kıraatın kendisidir. Fatiha okumak veya Fatiha'dan sonra Zamm-ı okumak farz değil, vaciptir. Şimdi bu kardeşimiz ne diyor? Öğle namazı, namazın sünnetinden üstüne. bahsediyor. Yani nafile bir namaz ve böyle bir namazın her bir rekatında kıraat farzdır. Peki neyi terk etmiş? Ee, Zamm-ı okumayı terk etmiş. Ee, hangi rekatta? Son rekatta. Son rekatta Zamm-ı okumayı terk etmiş. Bu demektir ki son rekatta Fatiha'yı okumuş. Okumuş, evet. Yani farz olan kıraatı yerine getirmiş. Hı -hı. Ama vacip olan kıraatı yapmamıştır? Yerine getirmemiştir. Gerek. Eğer bunu kasıtlı bir şekilde yapmış ise bu insanın o namazı iade etmesi vacip olacaktır. Ama bunu kasız olarak sehven unutarak yapmış ise bir vacip terk edilmiştir. Sehven vacip terk edildiği zaman yapılması gereken ise sehir secdesidir. Sehir secdesi ile Sehvesi. bunu telafi edebilir idi. Ama yapmamışsa onu da unutmuşsa yapılacak bir şey yok namazı sahihtir deriz. Hı. Yani şunu ifade edelim kırat farzdır ama o kıratın Fatiha olması veya zamm olması farz değil. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Daha dün, hmm. dört rekatlı farz namazın ilk iki rekatında kıraat vardır, farz olarak, vacip olarak. Nafile namazların ise bütün rekatlarında kıraat farzdır ama bütün rekatlarında Fatiha ve Zammül Sur okumak ise vaciptir. Hmm. Bu vacip kasıtlı terk edilirse iadesi evet, vacip, sehven terk edilir ise unutularak terk edilecek olursa seyir gerekecektir. Peki salli bariq, mesela iki namazın sünnetini kılıyoruz hocam aradım ise sonra salli-barik okuyoruz. Onu okumadık kalktık. Yani şöyle söyleyelim, teşehhütlerden sonra salli-barik okumak bunlar sünnettir. Evet. Ancak o namaz dört rekatlı bir farz namaz ise aksine teşehhüt biter bitmez üçüncü rekata kalkmamız gerekecektir. Evet. Dolayısıyla orada salli-barik okumak farzın tehiri olacağı için dolaylı olarak vacibin terki olacağından dolayı bu da haten vukuldursa seviş hecesi gerekir. Ama dört ve katlı nafile namazlarda ise e, gayrimüvekket namazlardan bahsedecek olursak, yani iki iki kılınan evet. namazlarda zaten her bir ettahiyatu teşehüdten sonra salli barikte okunması sünnettir. Ama kişi bu sünneti terk edecek olursa namazın sahatten engel bir durum olur mu? Sünneti terk etmiş olur, engel bir durum olmaz. E, Eşbah ve nezair simle ser var ibnü ceymin, onun şerhinde ben görmüştüm hamzur uyunda. Diyor ki bir namazda eğer farz terk edilmişse bu namazın iadesi farzdır. Bir namazda vacip terk edilmişse bu namazın iadesi vacip. Bir namazda sünnet terk edilmişse iadesi sünnet Müstahap terk edilmişse müstahap edep terk edilmişse edeptir. Şimdi burada da teşehhütte yani bahsettiğiniz gayrimüvekked iki iki olan namazlarda birinci teşehhütte salli barik okuması sünnetken bir kimse bunu sehven terk ettiyse bir şey yok. Ama kasıtlı olarak terk etmişse sünneti terk etmiştir. İade etmesi farz değil, vacip değil ama sünnet olarak iade edecek olursa elbette güzel bir şey yapmış olacaktır. Özellikle... Tabii vakit, keraat vakti değilse bunu... Evet. vurgulamakta fayda vardır. Özellikle teravih namazlarında mesela, hani camiye gittiğimiz zaman orada bazı arkadaşlar, ya adam işte etteyyatü'yü okuyamıyorum, hoca hemen kalkıyor, diğer vekata geçiyor falan. Hani o arada Salli okumuyor veya kalktı zaman evet. direkt Fatiha'ya başlıyoruz. Bu anikeyi neden okumuyor gibi. Şimdi şöyle bir şey. Cemaatle namaz kılıyorsak zaten Hı. imama tabi olmak zorundayız. Evet. Yani imamdan geri kalıp da eğer aramıza bir rükün girecek olursa bu öylesi bir durumda bizde Hanefi mezhebine göre imama iktidar noktasında sıkıntı olur. Evet. O yüzden buna dikkat etmek gerekir cemaat olarak. Ama tabi imamın da şuna dikkat etmesi gerekir. Arkasındaki cemaatin de okuması gerekli olan sünnet mahiyetinde okuması gerekli olanları okuyabilecek fırsatı onlara vermesi gerekir. Yani kendi yani, okumuyorsa bile onlar okudu. için okuyor, onlara bir fırsat... Onlara fırsat... Kendi okumuyorsa demek de doğru değil. Yani kıldığımız neticede bir nafile namazdır. Evet. Niye biz bunların farzı, vacibi, sünneti, müstahhaplarını yerine getirerek yapmayalım ki? Evet. Yani şöyle düşünelim. Bir insanın berhayat olabilmesi için işte e, hayatı organlarının varlığı yeterlidir. Yani bir vücudu, bir kafası olsa yeterlidir. Ama bu insan ne yürüyebilir, ne koşabilir, ne şahsi ihtiyaçlarına girebilir? Buna bir çift el, bir çift kol lazımdır ki bunları vacip olarak düşünebiliriz. Evet. Ama bunlar var ama parmakları yok. Yine bu noksandır. Parmakların işte sünnet tular, olarak tular, düşünelim. Sünnet parmakları var ama tırnakları yok. Evet. Bu da noksandır. Onları da edep olarak düşünelim. Müstahap olarak düşünelim. Yani nasıl ki e, biz e, insanda tırnaklarına varıncaya kadar en ufacık bir noksanlılığa dahi razı değilsek e, ibadetlerimizde niye bu noksanlılığa razı gelelim ki? Yani bu sünnettir terk edelim, bu edeptir terk edelim. Öyle bir şey olmamalı. En ufacık bir ayrıntıyı dahi göz ardı etmeden bunları ifa etmemiz e, gerekir bizim açımızdan. Ki böyle yaparsak inşallah kazananlardan oluruz. Çünkü ahiret ebedidir, dünya sınırlıdır. Düş şunun sınırlı olan bir alemde ebedi olan bir alem için azık hazırlamak zorundayız. Dolayısıyla yani iktifa etmememiz, yeterli gelir demememiz gerekir. Çünkü yeterli hiçbir zaman gelmeyecektir. Dolayısıyla ne kadar alabiliyorsak, ne kadar kazanabiliyorsak en ufacık bir ayrıntıyı dahi göz ardı etmeden onu tahammül etmemiz gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da babamın birinci evliliğinden bir çocuğum ve üvey annemden üç kardeşim var. Ve babam bütün malları annemin üzerine yaptı ki birinci hanımından olanlara bir şey düşmesin diye bizi saf dışı bıraktılar. Karşımdaki babam mahkemeye vermek tabii ki istemem ama onlar da normal görüyor bir yol gösterir misiniz? demişler. Evet, Allah'ım kolaylık evet. versin. Tamam. E, tabii ki bu konuda eğer baba sağlıklı ise, ölüm hastalığında değil ise yaptığı bu tasarrufların tamamı hukuksal anlamda geçerlidir. Hı hı. Yani kime ne veriyorsa veriyor, vermiştir, bu vermesi geçerlidir. Ama doğru bir şey mi yapmıştır, el cevap doğru bir şey yapmış değildir. Ki e, da rivayet ediliyor, e, Buhari'de de vardır, Norman bin Meşir hadis-i şerif olarak geçer oğluna vermiş olduğu bir hediyeyi Hz. Peygamberi şahit tutmak istediğinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam sual eder. Diğer çocuklarına da bunun gibisini verdim mi? Cevap olarak e, vermediğini duyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam اِنِّي لَا اَشْهَدُ ala جَوْرِينَ ''Ben zulme şahitlik yapmam.'' buyurmuş. Bundan dolayı yani bir babanın evlatlara arasında e, ayrımcılık yapmasını zulüm olarak nitelendirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki hukuksal anlamda bu geçerli olsa da neticede zulüm etmiştir bir ayrımcılık yapmıştır hatta bundan dolayı. E, <gülüyor> müştehit imamlarımız, İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimahumullah bu hadis-i şerif altında konuşurken bir baba evlatlarına mal vermek zorunda değildir hali hayatta. Ama eğer veriyorsa bu noktada adil olmalı. Hatta adilde kız erkek ayrımına varıncaya kadar bire iki değil, orada dahi eşit olmalıdır. Hmm. Çünkü kıza bir erkeğe iki bu miras hukukundadır. Oysa bu miras değildir. Şu anda hala hayatta kendisi veriyorsa, oğluna ne veriyorsa kızına da aynısını vermeli. Aksi takdirde çocuklarından bir tanesine zulmetmiş olur. hadis Şerif'te Efendimiz'in buyurduğu üzere. Bunun da bir karşılığı var. Ancak şöyle bir şey vardır. Bu ee, Hanefi müteahhir kitaplarında bu var, bedaü-ü senayi tarzında kitaplarda. Ee, baba eğer bunu yaparken kendince haklı bir gerekçesi var ise bu istisna edilebilir. Tabi haklı gerekçe dinin meşru kıldığı bir gerekçe. Hmm. Örneğin evlatlarından biri işte günah bataklığına haklığına girmiştir. Veyahut da ailesine bakmamakta, ona verdiğimiz meblağı çarçur ederek daha kötü bir duruma düşecektir. Böylesi bir durumda baba kendince adalet sağlayabilir. Ama yok sadece biri erkek biri kız olduğu için veya biri işte küçük biri büyük olduğu için birini daha fazla sevdiği için gibi meşru anlamda bir gerekçesi olmadan böyle bir ayrımcılığa gitmek zulümdür. Hatta mütahhir alimlerden muasırlardan daha doğrusu böylesi bir durumda kardeşlere düşen babalarının bu zulmünü def etmeleridir deniyor. Yani örneğin ikimiz kardeşiz, babam bana fazla verdi, sana az verdi ee, ve haklı bir gerekçesi, dini anlamda bir gerekçesi yoktur. Böylesi bir durumda babası zulmettiyse en azından hani men ra'a münküm münkeren diye yugayir bi'yeydiği hadişerifi var ya, biriniz bir münkeri bir yanlışı gördüğü zaman eliyle düzelsin, o zaman bana düşen bu yanlışı düzeltmek, ben bunu istemiyorum, kardeşime de bunu vereceksin diyebilmeli. Ee, bu şekilde kitaplarımızda geçmektedir ee, ama demese veya dediği halde baba istediğine istediğini verecek olursa hukuksal anlamda bu geçerli olur mu? Mal onundur. En azından şu andaki tasarruf yetkisi onundur. Dilediğine dilediği kadar verebilir. Burada da uygun olan e, evlatlar arasındaki üveylik var. Yani anneden üveyliği var hmm. sualden anladığımız kadarıyla. Burada aslında böyle bir şey yapması kardeşlerin birbirlerine karşı nefretleşmesine, babalarına karşı nefretleşmesine sebebiyet verecektir. Doğru bir şey değildir ama yapacak olursa da diyecek hiçbir şey yoktur. Burada kardeşe düşen ki anladığımız kadarıyla burada suali soran kimse Hı. mağdur tarafında evet. olan kimsedir. Ee, yani mahkemeye vesaire gibi durumlara teşebbüs edebilir mi? el cevap böyle bir şey teşebbüt etmesi. Belki günümüz hukuk sistemi kişiye böyle bir hak vermiş olsa da din böyle bir hak kişiye Hı. vermez. Çünkü ortada bir, zulüm varsa, ortada bir zulüm varsa zalim ve mazlum var demektir. O zaman burada mazlum tarafında olmak bir Müslüman için evet. tercih edilecek bir konumdur. Yani aksi takdirde zulüm, zulüm ile izal etmiş olur ki o zaman hakkımı alayım derken zalim bir konuma düşer. Bu daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet verir. O yüzden durumu arz eder. Babasının yaptığının yanlış olduğunu güzel münasip bir lisan ile babasına söyler. Veyahut diğer kardeşleriyle bunu paylaşır. Yani evet size aktarım yapıyor. E, dini olarak haklı bir gerekçesi yok ama bunun bilginizde olsun. Yani bunu siz de düzeltebilirsiniz deyip de onlar ama düzeltmeyecek olursa yapılacak hiçbir şey yoktur. Herkes kendi hakkına bu anlamda razı gelmesi gerekir. Bazen de şöyle bir durum oluyor hocam. Mesela bir kişinin işte bir tane dairesi biriktirmiş, etmiş bir daire alabilmiş. İşte 3-4 kardeş e, en büyükler işte evleniyor. Diyor ki tamam gel evladım bu dairede sen otur diyor. Yani biriktirdik, bunu alabildik. E, büyük kardeş ona geçiyor oturuyor. E, diğeri de evlendi mesela, onun bir dairesi yok. E, evet. Anne babanın düşüncesi şu, ya birazcık daha birikirse, işte birazcık daha paramız olsa sana da bir daire alırız. Sırasıyla oldukça alırız diye düşünüyorlar. Böyle düşünmeleri de onları bu zulümden kurtarır mı yoksa? Şimdi şöyle bir şey var, burada zaten adalet dediğimiz olay eşitlik değildir. Evet. Adaletle eşitlik arasında fark vardır. Hmm. Yani her adalette eşitlik vardır ama her eşitlikte adalet yoktur. Yok. Yani iki evladı olduğunu düşünelim bir kimsenin. Biri işte diyelim ki yarım ekmekle doyuyor, ötekisi ise bir ekmekle doyuyor. Eşitlik olsun diye ikisine yarım ekmek verirse burada zulmetmiş evet. olur. Doymayan aç kalacaktır. Evet. Burada adalet nedir? Kim neyle doyuyorsa onu ona vermektir. Şimdi evlatlarından bir tanesi evlenmiştir, yuva ayı kurmuştur, eve ihtiyacı vardır, ötekisi ise bekardır, yanında duruyor. Ona yer verdim sana da vermek zorundayım şeklinde değil. Hı. Adalet burada e, onun ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Ama mülkiyeti vermek ayrı bir konu. Yani mülkiyet olarak ona verip de diğerine vermemezlik yapacak olursa, çünkü yarın öbür gün o da evlenecektir, Hı -hı. o da çoluk çocuk sahibi olacaktır. Bu bağlamda burada adaleti gözetmeli. Eğer biri orada oturuyorsa, öteki kira veriyorsa en azından onun kirasına yardımcı olmasını diğer evladından Hı -hı. veyahut da burası babamalıdır malıdır, senin malın değildir, bana kira vereceksin diyerek böylece her ikisini de aynı eşdeğer bir şekilde sağlamaya Ayağlamak. gayret etmelidir. Ama yani ona hani şöyle bir algı vardır bizim Karadeniz bir milletinde de var. İşte büyük evlat babanın mirasçısı değil ortağıdır. Evet. Ee, baba vefat ettiği zaman büyük evlat malın yarısını ortak olarak alır. Geri Sonra kalan yarısına ölüştürür. da mirasçı olarak girer. Naliz. Bu doğru bir şey değil. Bu yanlıştır. Bu ayrı bir zulümdür. Eğer böyle bir olana eğer bir baba hali hayatta görüyorsa bunun önlemini şimdiden alması gerekecektir. Almaması durumunda yarın öbür gün çok duyuyoruz kardeşlerin maldan dolayı mülkten evet. dolayı birbirlerine girmeleri ki o mal mülk de onlara neticede kalmayacak. Ondan sonrakilere yine intikal edecek. Yani benim de dediğim şeyi senden önce belki onlarca kişi o benim demişti. Hmm. Ama hiçbir hayatta kalmadı, hepsi gitti. Ama benim denilen şey hala hayatta durmaktadır. Ee, geçen hafta sonu bir e, şehir dışında bir yere getirmişlerdi bizi. E, bir köy gibi bir yer. E, dediler işte burayı şu anda böyle satın aldık, oturuyoruz falan. Ama köylüler buradan sebep bilmem kaç kişi ölmüş, kaç kişi hayatta Aa. kalmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bir toprak dediğimiz yer. Şimdi onlar ne oldu? Hepsi Hiçbir gitti. E, kime kaldı? Parayı verip alan kişiye kaldı. Aynen. Yani yer yine duruyor ama o yer uğruna e, hayatlarından vazgeçenler gitmiş veya can alanlar, Allah muhafaza, onlar gitmiş hesabına verecektir. Oysa yer aynı yerde Aynen. durmaktadır. O yüzden yani bu konuda hakikaten dikkat etmekte fayda var. Evet bir insan zulme maruz kaldığı zaman, haksızlığa maruz kaldığı zaman ihtiyacı olmasa da bir tepki gösterebiliyor. Ama bu tepkiyi çok fazla ilerleterek dünyevi bir mal uğruna akrabalık bağlarını kopartmak da doğru bir şey değildir. Olur ya abidir, kardeştir, babadır, anadır yapmaması gereken şey yapmıştır onun hatası kendine aittir. Ama ben o hatayı devam ettirerek bağlantıyı kopartacak olursam o zaman hatayı hatayla karşılık yapmış olurum daha ki, bu daha büyük yatır. bir sıkıntıya sebebiyet verecektir. Güzel ahlakiyle, güzel örneğiyle bu konuda yine akrabalık bağlarını koparmamak lazımdır. Bu noktada dikkat etmek de fayda vardır. Miras konusunda dedik ki hocam, yani bir de şöyle bir durum oluyor. Dededen kalma mallar oluyor işte. Anneye, babaya silah de gelebiliyor bu. Bakıyorsunuz ama dede zamanında bu parada kardeşler arasında bir sıkıntı olmuş. İşte o dede kız kardeşine malını vermemiş, işte kız kardeşin malını yemiş. O maldan işte anne babasına geçmiş, ondan da size geçiyor. Bu tip durumlarda ne yapmak lazım? O bize geçerken bu haramlık dışına... şöyle söyleyeyim, İslam'da e, İslam hukukmüleri birçok Kur'an-ı Kerim ve hadis şeriflerden çıkartılmış. Evet. Nasrdağı yolu olan meseleler. Bunun içinde en ince detaya kadar anlatılan miras hukukudur. Evet. O yüzden miras hukukunda çok az ihtilaf vardır, hmm. neredeyse yok gibidir. Yani detay detaylarda belki vardır, evet. ana temada yoktur. O yüzden bir insan vefat ettiği zaman malın intikali noktasında miras ahkamına göre olmalıdır. Şimdilik bahsettiğiniz gibi dededen kalan bir malı torunlar aralarında taksim ediyor. Ama bu taksimi yaparken dededen babama kalan mal şudur diyerek o babadaki malı kendi aralarında taksim ediyorlar. Oysa dedenin malının babaya intikal etmediği İslam miras hukukuna göre belki de yapılmamıştır. Evet. Bu nokta ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Hmm. Yani sahip olmadığı bir malı sahipmiş gibi algılayarak hmm. onun taksimine girişiyor. Oysa burada ta meseleyi en başa döndürerek yani dedenin malı, dede vefat ettiği zaman hayatta kimler vardı? Bunlar tespit edilmeli. Hmm. Bakın önemli, dede vefat ettiği zaman hayatta olanlar, dede vefat etmeden önce ölmüş olan bir kardeş varsa, o zaten mirasla mahrum Tabii. olacaktır. Evet. Dede hayattayken ölme anında hayatta olan kimler? Onlar tespit edilecek, mal onlara bir kere taksim edilecektir. Ondan sonra oradaki herhangi bir tanesi vefat etmişse, onun malı onun varislerine taksim edilecek. Onun varisleri içinde diğer kardeş var mı yok mu tespit edilecek. O kardeşe ne kadar bir miktar düşüyor bu tespit edilecek. Böyle yukarıdan aşağı, yavaş yavaş gele gele o mal taksim edilmelidir. Yoksa direkt dedemden babama şu düşmüştür veya babamın hakkı budur, babamdan sonra da biz kardeşlere şu bölünmüştür diyerek o malı taksim etmeleri bu doğru bir şey değil. Yani ilgilendirmez diyemeyiz yani. Diyemezsin. Yani Hı. şudur bir adam hırsızlık yaptı, malı çaldı. Bana geliyor o malı hediye olarak veriyor veya bana satıyor. Beni ilgilendirmez deme hakkına sahip misiniz burada? Hı. Biliyorsan sahip değilsin. Çünkü o mal onun değil zaten. Efendim kardeşler arasında rızalaşma varsa eyvallah diyecek bir şey yok. Ama çoğunda görüyoruz ki işte halam zaten razı olmayarak babamla kavgalı gitti. Aynen. Amcamla şöyle davalı gitti. Aynen. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bunun gibi hatta daha yakın bir tarihte gelip de ya biz zamanda çok zulmettik hocam şu meseleyi bir halledelim diyerek. Ama bir bakıyorsun ki bir sürü aradaki kişiler ölmüş, gitmiş, onların mirasları kalmış ki davaya konu olan şey de belki de para etmeyecek tarzda bir arsa, bir çaylık veya bir fındıklık. Hmm. Hatta şu anda adam onun kat ve kat fazlasını vermeye de razı. Çünkü artık ölümle Kalmış baş başa yani ahirete gideceğini anlıyor. Bu saatten sonra onun kendisine bir artısı yok. Ama zamanında koparmış, zamanında zulmetmesini kendince meşru görmüş. Hmm. Maalesef ama elhamdülillah en azından ölmeden önce pişmanlığını anlamış. Bu da büyük bir erdemliliktir. Evet. E, telafisi en azından mümkündür. Ama bu hale düşmemek gerekir. O yüzden yani bana ne babamın problemidir, bana ne dedemin problemidir demek doğru bir şey değildir. Yani özellikle dediğiniz gibi bizim Karadeniz bölgesinde çok yaşanıyor, yani çokça şahit oluyoruz. Etrafımla evet. akrabalarımıza da aynı şekilde şahit olduğumuz bir konu olduğu için yani ufak bir kısmı da ilgilendirmiyor. Aynen, ee, o yüzden e, yani birazcık daha bu konuda dikkat etmemiz lazım. Bazıları hatta şunu diyor. Beni ilgilendirmiyor ki dedemden bize kalmış, babamdan bize kalmış. Bize kalmış mı acaba? Onu tespit etmek lazım. Ha. Yani senin bize kalmış demenle kalmış Miras malı olmaz. helaldir. İşte hiç düşünmenize gerek yok. Faizden mi kazanılmış birinin hakkı mı yiyormuş evet. bunu hiç düşünen yok yani hocam. Maalesef ki zaten neslin bu manada bozulması, hmm. ibadetlerimizin bu manada huzur alamamamız, dualarımızın bu manada merdut olmasının hep etkileri bunlardır. Evet. Hani Bukhari hadis-i şerifi e, uzun yoldan gelmiş olan bir kişi tasvir ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. ve yürüyor İşte Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor ama ve met'amuh haram ve meşrebuh haram ve melbesu haram ve guziye bil haram fe enna Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram gıda haram ile gıdalanmış. Bunun duası nasıl icabet olunsun? İşte maalesef e, ümmet olarak içinde bulunduğumuz durum da e, bundan ibarettir. Rabbim tez zamanda e, bu konularda ciddi anlamda titizlik gösterebilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Amin tamam, inşallah. Bununla birlikte hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek isteriz? Aslında e, güzel bir noktada bitirmiş olduk. Evet. E, yani dünyevi bir menfaat uğruna ahiretimizi satmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Tamam. Bunu aslında bireye sorduğun zaman kimse buna razı gelmez, kimse hmm. bunu yapmaz. Ama o dünyevi meta uğruna değil de bazen nefis devreye giriyor. İşte ben haksızlığa tahammül edemiyorum deyip de söylememesi gereken sözler söylenebiliyor. Önü alınmayacak, artık geri dönüşümü olmayacak ifadeler kullanılıyor. Kalpler kırılıyor. Artık arada soğukluklar giriyor. Bunlar doğru şeyler değildir. Eğer böyle bir şey hayatımızda, ailemizde yaşandıysa da burada fedakarlık yapacak olan taraf biz olalım. Hı -hı. Yani şöyle bir durum var, ortada bir zulüm var diyorsun. Zulüm varsa iki taraf var. Zalim ve mazlum Hı -hı. vardır. Siz burada mazlumu mazlum. tercih edeceksiniz. Zalim tarafı değil. Efendim haksız uğradım. Önemli değil. Zalim mi olmak istersin? Ya Tam adil olsun. Oluyorsa ne alama? Olamıyor. Ortada böyle tam yani adaleti sağlama imkanımız yok. Çünkü karşı taraf bunu kabul etmiyor. O halde o zalimse ben de zalim oluyorum diyemezsin. Sen mazlumluğuna razı gelirsin ama en azından bağları koparmazsın. O konuda kendine biraz daha çekidüze verirsin. Rabbim dünyevi uğruna akrabalık bağlarını koparmaktan cümlemizi muhafaza Amin. eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizlerde de sorularınızı bizlere ilmiyaletlealegültv.com adresinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın. Efendim.